Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız. İyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Yepyeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Bir perşembe akşamı veya cuma sabahı değil. Evet perşembe akşamı ya. İyi akşamlar olsun. Farklı bir yerde misafir olduk değil mi Atiye? Evet, bugün e, sevgili konumuz Liam Penso, Ben Basata e, biz konuk olduk. E, o da bizim programa konuk olmuş oldu. Bu şekilde çok keyifli bir e, böyle güzel kahve kokuları nişan taşında kendimizi bir kahvede bulduk. Evet. Kafe departman. Evet, çok güzel kahvelerimizi içtik. Yavaş yavaş programa geçiyoruz. Vallahi Hoş geldin. Bir şey söyleyeceğim, reklama girse de, girmese de ben kendimi tutamam. Harika kahveler içtik. Aa, hasta evet, bir de kahve istiyorsanız öyle. buyurun gelin. Cafe Department, Nişantaşı, sokağın ismini senden alalım. Sezai Selek Sokak, peki. Amerikan Hastanesi'ne hasta olmadan gelirseniz burada bir kahve içersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Her zaman bekleriz. <gülüyor> Süper, tamam. Yan, hoş bulduk. Ee, ben de hoş geldim ve hoş geldiniz. <gülüyor> Çok teşekkürler vallahi kabul ettin program teklifimizi bu keyifle güzel yerde de bizi ağırlıyorsun. Ahmet her zaman yaptığımız gibi bir eğitim hayatına girelim sonra bakalım nerelere erken atacağız. Evet. Ne diyoruz şimdi eğitim hayatına nereden başlıyoruz? Eğitim hayatından İstediğin nereden başlayayım? kadar Ana okuluna Anaokuluna kadar gidebiliriz <gülüyor> oh, <başlayayım> yani. Oradan başlayayım mı? Nasıl istersen. Ee, anaokulunda ben Işık Lisesi Ayaz'a, Işıklı Gençler olarak eğitim hayatıma başladım. Ee, ortaokulda da işte 8 yıllık eğitimin sonunda da Üsküdar Amerikan'a geçtim. Ee, Üsküdar Amerikan benim için tabii bir, büyük bir adım oldu. Çünkü Işık Lisesi'nden sonra aniden böyle bayağı zeki, çalışkan öğrencilerin arasına... Ya evet. Sen de şansına girmedin herhalde. Doğru. <gülüyor> şansına girmedim ama en yüksek puanımı o, o sınavda yaptım ben. Yani hep böyle çok ortalama ve ortalamanın biraz üstü yaparken bir anda böyle acayip yüksek bir puanla... Vahiy yani. galiba. <gülüyor> aniden <gülüyor> girdim. Ee, Aynı yani aniden girdim derken beklemeden böyle bir e, okula girdim çok ve güzel. böyle ilk başta çok ağlayarak ben işte eski okuluma geri dönmek istiyorum burayı yapamıyorumlar başlayıp sonra çok severek Fakat e, bitirdim Fakat Işık da çok güzel okulda evet. yani. İşık Lisesi tabi evet ee, İyi de öldür evet. hakkını ver Doğru tabi eski köklü eğitim kurumlarından bir tanesi ee, kesinlikle. Ben çok çok çok sever, severek okudum ama o kadar iyi bir puan yapmıştım ki ışıkta kalmak biraz yani olmaz gibiydi. Ee, o yüzden Üsküdar Amerikan tabii beni çok değiştirdi ve daha böyle çalışkan, düzenli bir, bir insana çevirdi. Ee, sistemi de tabii Amerikan sistemi olduğu için biraz da bir rahat tarafı da Vardı işte aynı zamanda çok daha e, nasıl diyeyim farklı bir sistemdi o zaman farklı bir eğitim, sistemi, farklı evet, bir eğitim tabii, sistemiydi. Doğru. Bir de 5 sene daha gelmemişti biz 5 sene okuyorduk. Hmm. Ben de 31 12 88 e, direkt yaşımda söylüyorum ama tam 31 ha, Aralık doğumluyum. Geç başladım günü. aynen. Bir de üstüne 5 yıl okuyunca böyle artık gitgide daha küçüklerle okumaya doğru giderken üniversitede Galatasaray Üniversitesi bir beş sene daha üzerine ekledi. O nasıl oldu peki yani bir Amerikan kültüründen Fransızca eğitime geçmek? Zor ve sert oldu. Yani çünkü evet. o yaşlarda dil öğrenmek yani bir var mı bilmiyorum Fransızca ama ee, üniversiteden öncesi. Şöyle ya benim çok ilginç. Benim babaannem Türkçe kadar Fransızca konuşurdu. Yani benle sürekli Fransızca konuşurdu ama e, benim tamam. için Fransızca bir şeydi. Yani nasıl diyeyim? Bir güzel değildi. Hani benden gizli bir şey konuştuklarında ailede Fransızca'ya dönülürdü. E, o da beni böyle aman derdim. Hatta buradan anayım. Hani Jacqueline ismi. Jacqueline'ce konuşmayın derdim. Böyle çocukluktan gelen. E, ardından da böyle tabii Zaman geçtikçe ben hep Frans Fransızca dil almıştım ikinci dil Üsküdar'da e, ama tabii çok çok da iyi miydi değildi yani bir anda Galatasaray'ı kazanınca o da benim dördüncü tercihimdi ve e, şaşırtıcıydı yine benim Çünkü için. Çünkü sosyoloji yani. Evet yani e, zor başladı. Ya İngilizce oku desen zor yani. Çok ya. istemiştim İngilizce <gülüyor> okumak. Yani boğaz Boğaziçi'nin bir kişiyle kaçırdım Kaşırdı, ben yani tam bir kişi ta doğum tarihinden gitti yani e, ben bir arkaya düştüm. E, öyle olunca gitgide tabii 6 sene girdim ben Galatasaray'a şükürler olsun bir senesi ben okurken azaldı yani azaldı. direkt bir tane hazırlığı kaldırdıkları Kaldırdı, seneye ha. Tek sene. geldim. Yine 5-5-10 sene lise üniversite artık benim yaşıtlarım çalışırken ben hala okuyordum. Ama iyi ki de okumuşum yani. Hani hep o zaman bir şey kaçırıyorum zannediyordum. Hmm. Halbuki hiçbir şey kaçmıyormuş. Şimdi şunu anlıyorum sanki yani sosyolojiyi çok isteyerek ve severek girmişsin ve severek de okumuşsun. Çok. Ya ben yani tekrar okusam sosyoloji çok okurdum. Ee, ama isteyerek girdim mi bilmiyorum. Çünkü o zaman yani ne kazanırsak ona giriyorduk. Ya bence öyleydi, çok da bilmiyordum. Tabii, evet. da yani var. sosyoloji okuyunca ne olunur dediğimde, iletişim işte PR falan hani çok bir bilgim olarak girmedim. Zaten e, bambaşka bir şekilde çıktım yani sonrasında. Evet, evet oralara geleceğiz. E, ama eğitim hayatı keyifli geçmiş Yok, anlaşılan. Güzel. güzel. Zorlayıcı, Renkli, ama güzel. <gülüyor> zorlayıcı ve hep hep başarılarla dolu bir eğitim hayatım. Bir de arada kısa bir program daha var. Roma European School. Of Economics diye. Evet. O ne kadar sürdü? Ya o aslında yarım dönemdi. O benim biraz Erasmus'a gidememenin vermiş olduğu bir <gülüyor> içte kalma. <gülüyor> ee, telafi, da, telafi evet, şey Telafi gibi. desek daha iyi. Ee, yani bizim aynı zamanda İtalyan pasaportumuz var. O yüzden İtalya biraz daha e, olabilitesi olan bir yerde. Fakat dil bilmiyordum orada da. İngilizce bir okula gittim. Ee, orada tabii bütün dillerim birbirine karıştı yani. İngilizce okuyorum, Fransızca <gülüyor> gitti. İtalyanca üzerinde bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ee, orada yarım dönem e, short master dedikleri bir programa katıldım. İşte pazarlama, organizasyon, e, daha çok böyle etkinlik üzerineydi. Çok çok severek okudum ama o zamanki aklım neden böyle bilmiyorum. Bir dönem daha uzatmadım. Ay işte geleyim iş hayatına başlamam geri, gerekiyor. Geri e, geç kaldım. Şeyiyle kafasıyla Türkiye'ye geri döndüm. <gülüyor> i̇yi ki de döndüm. İyi ki de Peki. döndüm. Gayet hani tadında güzel oldu. Çok, çok, iyi, çok iyi. O zaman bir müzik arası, bir bir müzik arası verelim. <gülüyor> evet, i̇lk parçamıza geçelim. Veronica Swift'ten geliyor. Gelsin. Evet, e, Prisoner ee, of Love diyeceğiz. Evet, bu 2021 Disbetter ee, Earth, albümünden evet, yeni, bir kayıt, yeni bir kayıt, genç bir sanatçı ama 94 doğumlu ama hani çok iyi isimlerle de çalışmış. David Bottem, Veronika Soet için şunu demiş: birçok sese sahip bir kadın baş döndürücü bir özelliği var. Biraz başımız dönsün diyelim. O zaman dinliyoruz parçadan sonra tekrar birlikteyiz. These chains that bind me I need no shackles to remind me I'm just a prisoner of love For one command I stand and wait now For one who's master of my fate now I can't escape For it's too late now I'm just a prisoner of love What's the good of my caring When someone is sharing Those arms with me Though he has another Have another For I'm not free He's in my dreams Awake or sleeping Upon my knees To him I'm creeping My very soul Is in his keeping I Just a prisoner of love. Diyeceğiz dinleyicilere. misafir olduk kafe departman. Liyan Penso ben Basat. Ama bu asıl ismi evlenmeden önceki ismi Liyan Pensoymuş. Biz ona kısaca Lian Penso diyeceğiz. Zaten ben karşıyım bu kadınların soyadının evlendikten sonra değişmesine, bütün kimlik değişiyor bir anda. Başka biri oluyor. Başka biri gerçekten. oluyor. Bizim için Lian Penso. Her zaman. <gülüyor> Harika, şimdi en son Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji'yi bitirdik. Kısa dönem işte kalmış bir e, İtalya yaptık. Üç lisan birbirine karıştı, döndük memlekete geldik. İş hayatı nasıl başladı? Harıl harıl iş hayatı <gülüyor> <gülüyor> Yani o zaman tabii e, nasıl başladı? Ben döndüm, Şubat'tı yanılmıyorsam. Hala işte bilmiyorum o zamanın yani o yaşın vermiş olduğu bir şekilde geç kalmıştık. Kısı devam ediyor yani hala. 10 ee, sene okuyunca bu kistan <gülüyor> <hisler. gülüyor> kurtulamadık. Hem öyle evet hem de geç başlamanın vermiş olduğu 2007 bilmiyorum. 2008 falan mı? Ee, aynen 2008 2008'di. Ee, tam do bakayım 2008? Yok değil. 2013'te ben bitirdim bütün her şeyi. 2013 yılı. 2013. 2013. Tamam. 2008'de liseyi bitirmiştim. Tabii doğrucu. Doğru. Aynen. Doğru. Ee, 2013'tü. Ben tabii iş arıyorum. Şimdi iyi üniversiteler, iyi okullar oldu mu? E, i̇ster istemez hedef çok yüksek başlıyor ama orada bir de sosyoloji tarafı var ki çok e, alan olarak o zamanlar en azından şu anki e, konumu bence daha farklı ama hep böyle e, büyük şirketler işte işletme, mühendislik, daha böyle matematik tarafı da olan e, öğrencilere bakıyor, mezunlara bakıyor. Ben tabii başladım işte Unilever, P&G ve <gülüyor> klasik. işte <gülüyor> klasik işte o bütün en hani... E, her mezun olanın bizim okullardan evet. ilk başvuracağı yerlerle. yerlerle. Ya i̇stiyordun o zaman öyle bir kariyer. Tabii, yani tabii. Ne kadar bilinçli bilimsiz bilemem ama i̇şte orada sen de o yola girmek aynen. içinden geliyordu. Yani. Çok istiyordum. Yani böyle çok ağladım. İşte eczacı başından reddedim, oradan reddedim. Her yerden reddedildim. Yani böyle büyük FMC'ci, işte kurumsal <gülüyor> şirketlerden ee, ki işte son... Tez zamanında ben McDonald's'ta şey, Pazarlamada çalışıyordum ve Staj başladı böyle bütün yıla yayıldı Tezimi yazana kadar orada çalıştım ee, Ve hani oraya dönerim Zannetmiştim fakat arada vakitte geçince Dönmek istemedim de ee, Ardından işte bütün bu yerlerden Neden red aldığımla ilgili Uzun süre hüsran Yaşadım yani hani bu kadar iyi okullar Herkes bana altın bileziğin var evet. İşte o, o öyle derken e ardından ben e, aynı liseyi mezun, aynı liseden mezun olup hani birbirini destekleyen bir e, şekilde e, Lidiana.com belki bilirsiniz. Evet, evet. O zamanlar Trendyol'un daha böyle e, işte, takı odaklı evet. versiyonuydu. E, orada başladım. Orası tabii küçük bir startup. E, ben hiç öyle bir şey ummamıştım ama bir altı ay orada çalıştım. E, zorlayıcıydı benim için startup. Startup kafası, kafası yani. Evet. Hani bambaşka bir hiç umduğum bir şey değildi. Ve o sırada çok iş görüşmelerine gidiyorum geliyorum ama yine olmuyor. Ee, ardından bir gün işte Doğuş e, Dergi grubunun bir ilanını görüyorum. Ve böyle tam benim kafamdaki gibi. Ben hep çünkü kafamda e, bir şeyler söylüyorum pazarlama zannediyorum onu. Halbuki ben pazarlama alanıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ve istemiyorum. E, ardından Doğuş Dergilerin proje ekibine başvurdum bir şekilde orası oldu. Ve hani benim diyebilirim ki hayatımın en güzel dört senesi Doğuş Yayın Grubu'nda Öyle geçti. İşte Vogue dergisi, GQ dergisi, Nast Traveler vardı, National Geographic vardı. Çok güzel Geographic işler vardı, vardı. Evet, Glamour vardı. Hani böyle yedi dergi ezbere girmiştim. Maalesef çıkarken Vogue ve GQ kalmıştı. kalmıştı. Ve yani orada ben çok şey öğrendim. Proje geliştirmeyi, işte bir sürü markayla çalışıyorduk işte bir gün arabayla çalışıyoruz bir gün kozmetik çalışıyoruz bir gün yemek bütün bu markalara proje geliştiriyoruz çok böyle yoğun çalıştık. İyi, i̇yi alt olmuş o zaman orada çok iyi yani bence okuldan daha, daha da kıymetli, kıymetli bir Mutlaka. iş hayatım Mutlaka. oldu 4 sene ardından hani maalesef basılı yayının yavaş yavaş kayboldu ne oldu o dergiler oldu. şimdi o yani dijitale mi geçti yoksa yok mu oldular yani birçoğu yok oldu, yok oldu. zaten Diğerleri de farklı bir gruba geçti, geçti. zaten. Onlar da hani bambaşka Kör, şekilde devam farklı, ediyor. Ekipler farklı. Evrildi, aynen dayanları. aynen. Ekipler doğru, farklı. Doğru. E, ama çok severek çalıştığım bir yerde. E, peki doğuştan sonra? Doğuştan sonra bir piyasa ajansına geçtim. İki sene de orada çalıştım. E, orası da aslında şöyle dergi tarafındaysanız PR'a geçmek birazcık zor oluyor Hı. çünkü e, bir yerde editör kısımda oluyorsunuz sonra bir yerde masanın öbür, e, masanın öbür, öbür tarafı tarafında gibi. oluyorsunuz evet. çok şey öğretiyor e, ama biraz beni zorladı orada çalışmak yani hani çok iyi bir şirketti fakat yine de masanın öbür tarafında olmaya ben alışkın değilim galiba daha üretmek ve yani dergi çok başka bir dünyaydı yani hele o zaman evet ya şimdiki gençlere mesela bu tadı anlattığında dergi bambaşka dünya dediğinde böyle bir dünyada doğmadılar. Evet doğru. Evet bir şey ifade et. yani şey, dergi çok, şey de şey şey Ya aslında çok enteresan şimdi. Ben de sen bizim evi bildiğin için. Evet. <gülüyor> yani baya böyle bir işte arşiv olsun şey olsun ya ne dergiler biriktirmişiz. Baya basılı yani döküman var. Bir hatırladım. çekmeceler dolusu. İşte şarap dergisinden tut, pro dergisinden tut, eski hey mecmualarından tut, ne arasan var. Ama sonu yok yani bu işin. Yani hakikaten basılı materyalin bir, hani artık dijital olması kaçırılmaz bir şeymiş ama yok olması da acı aslında ya kesinlikle katılıyorum bir de şöyle aylık dergi dediğiniz hemen hani şu anki günü düşünün üç dakikada bir şeyler geçmişte kal kalıyor aylıkta hani geçen ayı konuşuyoruz evet. arada böyle başka bir aya geçmiş oluyoruz oluyor, doğru, doğru. Ee, her şey çok o, hızlı çok yaşıyor. hızlı şu an o doğru. yüzden kaçınılmaz dediğiniz gibi. doğru doğru ama dijitalde de şu var yani ben kendi açımdan siz nasıl bakıyorsunuz ona bilmiyorum ama dijital bir dergiyi önüme aldığımda... ...sanki böyle sadece resimlerine bakıyorum gibi hissediyorum kendimi. Eskiden yazılı dergileri okurduk. Yok işte kesersin, beğendiğim bir artikel varsa Altını bir şey çizersin. var. Altını e, çizersin. çizersin. Şimdi alt, alt fotoğrafına şey döndü var. yani evet. dergiler. Ee, tabii bunları dünyanın şu andaki geldiği nokta itibariyle bu kadar acı... Nasıl keseceğiz, nasıl şey yapacağız, <gülüyor> evet, kağıda dönüştüreceğiz, bunun sürdürülebilir olması nasıl, <gülüyor> bu kadar nüfusa karşı... Tabii bütün bunlardan kaçınca ve senin söylediğin gibi deminecek 24 saat bile siyasette diyorlar ya çok uzun zaman. Tabii. Bir aylık bir dergi ne olacak o zaman yani? İşte öyle, evet. Artık dünya öyle bir hale evet, geldi. Öyle. Bir aylık dergi eski bir dergi artık. Kesinlikle. maalesef. <gülüyor> maalesef biz eski hikayeleri anlattığımızda Atilla ile gülüşüyoruz arada. Sanki taş devri. Öyle <gülüyor> <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Eskiden bunlar <Milattan> tutuktu. <gülüyor> Doğru. <Milattan> <gülüyor> önce, <gülüyor> Peki, Peki o bir parçaya gidelim. Evet. Sonra tekrar birlikte olacağız. Ee, Little North grubundan dinleyeceğiz. Evet, Nordic Jazz'ın genç temsilcilerinden. Ee, evet, 2021. Kopenhag, Danimarka tipik bir İskandinav caz e, geleneği bu. Evet, Majör ve e, minörlerin ruh halleri olarak geçiyor. Sen bayağı bir dersin çalıştın abi. Çalıştım geldim. Bu hafta. Melankolik bir şey bu. Güzel. <gülüyor> albüm. The Kite diyelim. The Kite. The Little North'dan. Hep birlikte dinliyoruz. Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu akşamki konumuz sevgili Liam Penso. Eğitim hayatı dedik, iş hayatı dedik, kariyer dedik. En son PR ajansında kalmıştık. O da bittikten sonra artık böyle farklı bir yerlere yol almalar başlıyor anladığım kadarıyla. Bir de bu kız hep aç var. Doğru. Aç mı hakikaten bu kız? vallahi aç. Bir de onu dinleyelim şimdi senden. Ya söyle. Ee, aslında Pierre Ajans'ı devam ederken ben yavaş yavaş bu kıza paçı tamamen yani çok ben orayı da anlatayım hani liyan olarak yemek konuşmayı ve araştırmayı ben hep çok severim yani hani bir yere seyahate çıkıyorsam e, mutlaka lokal yemekler nedir hani böyle bir sürü bir blokdan girerim öbüründen çıkarım e, hani böyle popüler yerlere değil daha arka sokak lezzetlerine merakım vardır hatta böyle arkadaşlarım da giderken bana sorar işte ofiste benim mesela alakabım vardır yani böyle hani yeni yedin bir sonrakini düşünürsün hep böyle yemek yemek yemek zaten benim için o bir şeydir yani hani tutku mu diyeyim doğal bir ilgi alanı evet. ama böyle oturup da koca tabaklarda yemem yani hani böyle biraz daha işte biraz yerim bir saat sonra yine acıkırım gibi. Sen yemeğe değil keşfe aç. Evet Şimdi. aynen öyle ya yani o zaman da böyle bir hesap açtım çalışıyordum da. Sonra çok utandım. Benim ne işim var böyle hesaplarla işte zaten tabii PR olunca bir sürü influencerla da şeydesin yani haşir neşirsin, irtibattasın. Dedim ay öyle mi olacak, nasıl olacak, ne olacak? Kapattım, durdurdum yani. Güvenemedim Hı -hı. kendime. Bir de orada hep okudum, ettim. Öyle mi oldu, böyle mi oldu? Dedim çalışıyorum. Hani devam oradan da bir içerik üreteyim. Hani gittiğim yer yemek yerlerini koyayım. Sonra bir devam ettim. Sonra o böyle ben çalışırken bir sene yakın ben paylaşımlar yapıyorum. Güzel de takipçilerim oluyor. Çünkü hani o influencer arkadaşlarım beni paylaşıyor. Şey bir şekilde böyle güzel güzel başladı. Ee, ama hiçbir işte iş... Kaç sene önce başladı bu? bu 2018. 2018. Evet. Çünkü bugün olsa bunun ismi değişebilirdi. Kesin değişirdi. Bu Türkiye hep aç olurdu. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Öyle değilmişiz valla anlaşılan. <gülüyor> mi evet. onu anladık. Bu Türkiye hep aç ama açlık ben şey metafor olarak kullandım, bu açlık paraya olan açlık, açlık evet. ee, haramı olan açlık, açlık evet. ee, yüce. <gülüyor> ee, talanı olan açlık, <gülüyor> bu bitmeyen doğru. bizdeki açlık böyle bir açlık. <gülüyor> doğru, doğru. Yoksa Türkiye hakikaten kendi kendine yetebilecek bir ülke, herkesin de karnı doyacak bir haldeyken bir açlık üzerinde... Gözümüz aç diyelim biz, Göz... karnımız aç değil gözümüz, gözümüz aç. aç. Talana açız biz. O yüzden e, bu şeyin ismi e, bu kız hep aç yerine Türkiye hep aç olabilirdi. <gülüyor> Bunu değiştirebilirim <gülüyor> bugünden sonra. <gülüyor> Peki sonra? Sonra e, böyle başladı. Arada ben biraz şöyle tam 30 yaşıma geldim. Bir böyle sorgulamalar başladı. Mutsuzum. Çalışıyorum ama yani hem e, ya o, önceki işimde o kadar mutluydum ki hiç o hissi yaşayamıyorum yani kesinlikle bir de benim yani iki işim de aslında çok hani çok fazla kişiye denk gelmez bence o açıdan çok şanslı hissediyorum çok hani böyle hayatımın içine de entegre edebileceğim bir işte çok sosyaldi evet. ikisi de hani buna rağmen yine de ben bir türlü beslenemiyorum yani böyle bir takılık kaldım. E ardından dedim ki işte 2018'de açtım. 2019'un başındayım. Daha pandemi falan da ortada yok. Evet. E, 2019'un sonundayım pardon. Aralık ayında dedim ki ben işi bırakacağım. Ne yapabilirim diye düşündüm. Karınım <gülüyor> <gülüyor> ve e, yeme içme benim içimden gelen işte esas bir tutkum esas, esas tutkum. E, proje işte etkinlik bu taraf da benim iyi olduğum bir taraf. Dedim ben e, hiçbir kuruma bağlı olmam. E, freelance bir şekilde e, bazı markalarla lokal işte daha hmm. kendilerini büyütmek isteyen markalarla etkinlikler yaparım zaten hani çevremde de böyle insanlar da olmaya başlamıştı zaten. Onlara bir şekilde destek olurum. Ben kendimce ufak tefek bir iş yapmış olurum. E burası var. Coffee Department var. Biraz da hani o eşimin burası 8 yıldır. Buraya destek olurum. Pazarlamasına. Bir böyle B planı yaptım. Yani hani bir 6 ay nasıl geçer? Hiç. Ne yaparım? Ne kazanırım? Kendime böyle bir egzel hazırladım. İşte <gülüyor> hani aşırı hiçbir Koydu şeyden havalı. Covid'i koydun mu? bir, yere, bir işte. <gülüyor> Covid'i tabi hiç öngöremediğim için benim egzelim çok güzel En kötü plan e, Coffee departmanda ağlayarak oturmakta evet. 6 ay sonra Ve işe tekrardan bir iş bakmaktı Covid ee, gelince kapı departmanı da kapatıp ağlayacak aynen. yerde kalmadı evet, Aynen öyle oldu <gülüyor> ee, İlk ay gerçekten böyle 2-3 tane iş aldım Çok güzel başladı Aralık'ta Dedim ki harika Sonra bu kıza paçı ne yapabilirim diye düşündüm. Hatta o zamanlar benim Vogue'da gastronomi yazan çok sevdiğim de bir yazar vardır. Onunla konuştum. Hani aynı benzer işte aynı dergilerdeyiz. Hani ben ne yapabilirim yardımcı olabilir miyim öyle mi böyle mi bir şekilde yeme içme yazarlığı editörlüğüne doğru kaymaya başladım. Çünkü ben dergideyken yeme içme odaklı değildim. Bir sürü farklı evet. yazı yazıyordum. Sonra bu biraz daha hani ne yapabilirim gerçekten ne koyabilirim ortaya diye olduğu zaman da e, çok şansa bu köklere dönüşü ortaya çıktı. O da e, benim anneannemden tamamen bir tarif defteri istememle başladı. E, gerçi bunu daha henüz o, şimdi onun gelmedik iki, Onun gelsini <gülüyor> apayrı yapacağız çünkü ee, o çok kıymetli bir iş. Başlı başına bir iş. Başlı, Başlı başına bir iş onu hiç bölmeyelim. Tamam. Ee, şimdi... Bu kız hep açıdan e, istersen birazcık şeye... E, yani yavaş yavaş podcastlere girebiliriz. Sonra ama podcastler de aslında kitabın da bir parçası. Onu da biliyorum. E, o, o şekilde devam edebiliriz. Veyahut da T24'ten bahsedebiliriz biraz. Olur. Aslında oradan da devam etsem belki daha iyi olur. Çünkü ben e, ajansa da bıraktıktan sonra... E, bu yazı yazma e, şeyiyle, içgüdüsü ve hani o isteğiyle... E, T24 Dadanism var o da hmm. e, ayrı çok sevdiğim arkadaşlarımın bir platformu. E, Gastro Yemek şu an aktif yeme, yeme içme üzerine gerçekten düşünen ve yazan bir platformdu. E, orada e, ya farklı Vogue'da freelance olarak yazmaya devam ettim, farklı dergilerde devam ettim hani çünkü hep e, arkadaşlarımın da editörlüğünü yaptığı dergiler olduğu için hani liyan bunu yazar evet. mısın diyorlardı ben hemen hazırlıyordum. E, tabi T24 pandemi de başladı evet. ve güzel devam etti o da maalesef devam ettiremedim yani Hı. sonra yoğunluktan ama e, çok severek yazdığım bir tabi mecra e, orada ben yazmaya devam ettim bir şekilde ve bütün yazılarımı yemek kültürü üzerine Üstünüm. döndürdüm e, zaten bu kıza biraz ona döndü köklere dönüşte öyle başladı yani aslında Anladım. Güzel. hazır nefes aldıyken bir, bir müzik arası verelim evet. yoksa susturamıyoruz Liyan ya, <gülüyor> böyle Makinalı tüfek gibi konuşuyor. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Süper. Cassandra Wilson'dan bir parça gelsin. Neydi Sen James Enfermer'i diyeceğiz. Enfirmary. Bu Louis Armstrong'un evet. meşhur ettiği parçalardan bir tanesi. Cassandra Wilson da 1955 doğumlu. Mississippi. Baba, gitar ve bas gitar çalıyor. Müziğin içinde doğmuş. Gelsin Gelsin bakalım. Gelsin bakalım. <gülüyor> St. James Infirmary. Saw my baby lying there. He was stretched out on a long white. find a sweet girl like me when he died I dressed him in straight lace shoes a box back coat and a stetson hat and put a twenty gold piece on his watch chain so the boys will know that he died standing Lace shoes, a box bag, coat, and a Stetson hat. I put a twenty-dollar gold piece on his watch chain so that the boys know he died standing. Have a dinleyicileri bu sefer farklı sulara yelken açtık. Öyle gidiyoruz. Liam Penso bizi misafir etti. Kahvelerimizi içtik. Atilla başka kahve de gelmedi. <gülüyor> Doğru, Hemen şu, dükkan, dükkan kapandı. Dükkan kap <gülüyor> evet, burada buzdolabını kapattık. Şu anda <gülüyor> evet. ses yapıyor diye müşterileri dışarıya gönderdik. Herkes dışarıda oturuyor. İçeride radyo kaydı yapıyoruz. Görüntü harika. <gülüyor> ee, biz aslında... Aynı çatı altında farklı işler yapıyoruz. Karnaval.com'un evet. çalışanları demeyelim de evet. gönüllüleri diyelim. Diye. Buradan <gülüyor> sevgili Bartez'e de selam olsun. Evet, Barış'a da selam olsun. Olsun. Ee, onunla beraber emeği de büyük. yaptığınız işler var beraber. Evet, Biraz yani. o sulara girelim, girelim mi? Evet. Girelim. Zaten yani Barış'la olan, ya Barış'ın bu prozedeki emeği çok büyük. Bir balık, <gülüyor> Bir Barış bir de Uluç vardır zaten bizim böyle üçlü bir ekibimiz var Uluç videoları çeker Barış podcasti yapar ama en çok da bu üçlü yer yani hani böyle <gülüyor> herkes dalga geçer Barış'la ve böyle hani hep yemek yemek yemek yemek böyle olur. Sevgili Barış Selimoğlu buradan sana selam olsun bizi aç bırakıyorsun. Programlarda başkalarıyla yiyiyorsun. Evet, bize kuru pastı. Evet. <gülüyor> Bizle baklava. <gülüyor> baklava. Evet, baklava. Bize biz çölde tuzlu fıstık. <gülüyor> Peki şimdi sevgili yan video dedin. Ne videoları bunlar? Birazcık ondan bahsetsene çünkü orada da farklı bir içerik var. Evet, zaten şöyle arada bu pandemi de başlayınca ben iyi de niye dijitalleştim o kısma geleyim. Anneannemi çekmeye çalışıyorum. O kabul etmiyor. En sonunda. ay canım benim <gülüyor> evet ya 90'dan sonra şöyle diyorlar yaptım. değil mi yaşlar? ben artık çok yaşlandım beni çekme Yo yapamam dedi direkt. Hani onu da Aynen. dedi ama... Hmm. E, şu, evet. Yani kesinlikle istemedi. Ben önce zaten tarif defteri istedim ona. Hani video istemedim. Video değil. E, her neyse sonra yavaş yavaş o kabul etmeyince çok yakın bir arkadaşımın anneannesini ikna ettim. Çok güzel. E, dedim ki madem öyle... İkna kabiliyeti çok fazla. Evet. <gülüyor> sekince başka yeri yakalamış. E, ben dedim başkasıyla işte yapacağım. Çok yakın arkadaşım işte Gülin onun anneannesiyle yaptık. Trakya usulü yaprak sarma. Anneannem aradım, dedim sen bana yapmıyorsan ben de başkalarıyla yaparım, yaparım. ama bu tamamen yani işi bırakmışım <gülüyor> o hafta gelişti hiç pla plan yok aynen sıfır plan. O da dedi tamam çarşamba günü gel domatesli pilavı önünde yapacağım. O günden sonra zaten star oldu star anneannem böyle bir milyon izlenen videoları var. <gülüyor> ee, ve aşırı da seviniyor hoşuna gidiyor işte kaç like olmuş ne kadar yorum o gelmiş. Bu çok iyi onu takip ediyor. Aynen yani. <gülüyor> e, ve öyle videolar çekmeye başladım. Aslında dediğim gibi çok hızlı gelişti. İlk işte anneannem bir seferat mutfağını çok bence Hı -hı. iyi temsil eden bir kadın. E ardından dedim bu benle kalmasın. İşte zaten arkadaşımınkini de yapmıştım. Farklı etnik mutfaklara, farklı alt kültürlerin mutfaklarına girelim. E onlarla çekim yapalım. Öyle başlarken yolum, MSA, öyle devam ederken yolum Mutfak Sanatları Merhaba. Akademisi. MSA ile e kesişti. Oradan da barışın. MSA'da da program yaptık biz. E, tabii, tabii yaptık, evet geçen sezon galiba evet. Onlar da şey ayrı problem yaptınız. Tabii tabii biz konuk kaldık, konuk kaldık biz tabii Çünkü onların da karnavalda ayrı. Garbay onların için, onların evet. ayrı işleri de var tabii tabii. Ee, oradan mesela yolumuz kesişti ve podcast öyle başladı. Podcast öyle başladı. Ee, peki neler konuşuluyor podcastte? Ben hani ben takip ediyorum ama hani dinleyiciler için sorarsak. Ee, şöyle aslında farklı etnik kültürlere etnik ait aynen kültürler. kişilerle e, yani onların bayram sofraları, e, kaybolmaya yüz tutmuş bir tarif varsa aile tarifleri, işte nerede o eski bayram var dediğimiz e, esnaf, işte bayram alışverişi ya da e, tamamen aslında aile yemekleri üzerine konuşuyoruz. Aslında çok güzel bir şey oluyor. Evet, evet, kaybolacak aynen, bir şeyleri yaşasından tutmak önemli. için. önemli. Eee Birilen daha program yapmıştık. Şimdi Şahin ve Ay kim Çok ayıp. Besat'tan. Besattan Behzat i̇şte ah, çok özür dilerim. <gülüyor> Besat hatırlıyor musun? Demişti ki bütün her şeyin peşinde koşuyorum teker evet. teker kimler neyi yapıyorlar Hatta ne Hatta topiyi biliyorsun. Eee evet. hanımın şeyi yani tarifini, tarifini almış ve kendisini kendisi gelmiş. Kendisinde onayını aldıktan sonra koymuş memeye. Evet. Ve dolayısıyla bunlar en azından şu anda basılı ürünler haline gelmeye başlayınca bir el kitabı olmaya başlayınca dijital her şey yok oluyor. Doğru, dijital tabii. fotoğraf mesela ben fotoğraf çekiyorum. Dijital fotoğraf ya bir anda her şeyin yok olabileceği bir şey. Halbuki eskiden basıp bir de onu böyle bir albüme falan, falan takar takarsın. Evet aynen. Öyle. Ve dolayısıyla her ne olursa da durur. bütün bunların <gülüyor> bütün bunların en azından yazılı bir mecraya aktarılıyor olması bundan sonra gelecek kuşaklara bunlar da kuşak olarak takarlar artık. Eğer bu maddeleri bulup yapabilecek halde olursa. Evet. O da o da ayrı bir mesele e doğru. O da ben, mesele konuk mesele ben değilim sensin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beni dinliyor. olur. Ya, ya seni ya dinlemeye ben dinliyorum, başladı. Aynen dinleyici Lady <gülüyor> <oldum. gülüyor> yok kesinlikle Ya benim zaten basıldan geldiğim için o basılıya döndürmek çok istiyordum Harikasın. projeyi her zaman e, şansıma ve hani tabii ki de sürekli o çok dedike çalıştık yani hani barışla da gerek hani podcastlar olsun MSA ile videolar olsun benim hani sürekli yeni insanlar yeni kişilerle olan sohbetlerle e, artık bu bir kitap olmalıydı evet. e, bir şey soracağım büyük annenin like'ını geçen oldu mu? olmadı. Ya. Yani söylediğim e, Ali Ronay mesela çok çok sevdiğim evet. bir şeftir ve o kadar güzel bir tarif yaptık ki onunla da işte babaannesinin sürfürlü tarifini hmm. yaptı Dağıstan Mutfağı'nda. E, ya böyle öyle bir çekim oldu ki aşırı profesyonel ışıklar onlar böyle hani çok güzel her şeyi iyi bir izlenme ama anneannemin sofrada benim telefonumla böyle... E, yani yamuk yumuk çektiğim, onun iki tane işte <gülüyor> su muhallebisi anlattığı video mesela bir milyon izleniyor. Hani Öbürleri kalıyor, kalıyor yani. Hani ünlü biriyle iyi. yapsam bile yine anneannemi geçemiyoruz. Doğru. Ee, doğru, doğru. Değilim. Jacqueline. Jacqueline babaannem, babaannem anneannem Rachel. Rachel. Evet. İkisine de selam, selam olsun. olsun, Evet. sevgiler, <gülüyor> selamlar şimdi yavaş yavaş hissediyorum ben kitaba çok kayıyoruz onun için e, frene, dur, frene basacağım e, bir parçaya gideceğiz ama ön parçaya gitmeden hemen son şunu sorayım e, podcast'e ulaşmak isteyenler İminim Spotify. Spotify var, işte, Karnaval. .com'dan karnaval .com'dan da var. E, dinleyebilirler. Spotify'da da mesanın altında bu kız hep aç e Bu hep aç. Tamam, dinleyiciler nota alsınlar. Unutmaz kimse bunu kolay kolay. Evet. Açlıktan geliyor evet. çünkü Bu kız hep aç. <gülüyor> evet. Peki, e, bir parça arası veriyoruz. Besteci ve eğitimci birinden geliyor. Ahmet Cemal. Evet, yakın zamanda. Harika bir piyanist. Harika bir piyanist. Ee, bu da son kayıtlarından bir tanesi Marseille abiminden. Ee, 2017 tarihli. Oldham Leeds diyeceğiz. 1930 doğumluymuş. 1930 doğumlu, 2023 vefatın. Peki, parçadan sonra tekrar karşınızdayız. <Gülüyor> Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Keyifli sohbetimiz sevgili Liam Penso ile devam ediyor. Şimdi biz artık yavaş yavaş kitaba girelim. Ufak ufak Liam yani bize tiyolar verdi arada ama bu soru bir full şu kitabın baştan sona bir hikayesini senden dinleyelim. Tabii aslında kitap hep ben 360 düşündüm. İşte dedim ya basılı başladım basılı devam etmek istediğim bir nokta vardı bu projede. Ee, bir türlü de olmamıştı birkaç kere ben kendimce de denedim yani demek ki doğru zaman diye ben bir şeye çok inanırım yani doğru zaman doğru kişiler ee, biz MSA ile çalışmalara devam ederken gerçekten yani MSA ve Karnaval beni bu konuda çok destekledi hem podcast hem e, videolar konusunda hmm. ...düzenli içerik üretiyoruz... E, ...ardından da bir gün beni çağırıyorlar... ...diyorlar ki hani böyle böyle can yayınları... ...Mundi'nin bir projesi var... E, ...biz seni önerdik, sana yönlendiriyoruz... ...bu geçen Eylül'de oluyor... E, ...hani bu... ...bir konuşsun kitap nasıl olur... ...nasıl olsa sen editör taraftan... ...yani editoryal taraftan da geliyorsun... ...hani yazı yazmayı biliyorsun... ...zaten yazılarının, yazıların çoğu bu arada hali hazırda olan, olan... yazılar... ...T24'te yazdığım, başka mecralarda yazdığım Peki, yazılar... ...peki sen o güne kadar... ...diyor muydun ben... hani? kitap çıkartacağım mı? Bir noktada olacağını biliyordum. Biliyordum. Ama e, hatta kendi kendime pandemide bir yazmaya başlamıştım hmm. falan. Tabi bambaşka bir şey benzer yazılar ama başkaydı. E, hep gönlümden geçiyordu ama hani bu beş sene sonra da olabilir, e, yarın da olabilir. Hiç bununla ilgili bir ekstra aksiyon almadım hmm. yani. E... Ama her şeyi biliyor musun? Böyle bir zamanı vardır dedin. O çok doğru. Bu kitabın çıktığı gün aynı zamanda kitabın çıktığı saat Erim doğmuş. Doğru. <gülüyor> Erim ben, oğlu. Evet. Beş geldi, aylık. Beş aylık beş değil aylık. mi? Geldi. Ben de sordum. Sen mi doğurdun dedim. Evet Evet. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ya. Yani ben e, bir yedi kilo vermeden evvel ondan daha hamile haldeydim. <gülüyor> yani. Erim kitapla gelmiş. Erim kitapla <gülüyor> da birlikte aynı Aynen. anda gelmiş. Erim hoş geldin. Erim hoş, evet, geldi. hoş geldin. Evet, hoş geldin. Şanslı, sağlıklı, ya, keyifli bir hayat olsun. Teşekkür ederiz inşallah. Yani demek şey anladım ben baba <babaanneye. gülüyor> artık han her şey inşallah diyecek hale geldi. <gülüyor> i̇nşallah maşallahla. Aynen. Şimdi Allah <gülüyor> Allah'la yürüyor işimiz memlekette. Hayırlara vesile olsun inşallah Yani öyle güzel temenniler alınca hemen ağzımdan çıkıverdi. <gülüyor> <gülüyor> evet kitaba geri, kitaba geri dönersek. Geçen Eylül'de böyle bir buluşmayla dedim tamam hani zaten yazıların çoğu var fotoğraflar elimde. Evet. Ee, hani yayın evinin de çok fazla bir ekstradan sıfırdan çekeceğimiz bir hani iş yükü de yok. yok. Hemen elleri sıvadık işte Merin Sever'le beraber evet. e, bir araya geldik. Merin'e o da editörüm, de selamlar olsun. Evet ona da selam olsun. E, editörü o oldu. E, ben tabii zannediyorum ki dergici kafası hemen hadi hoppa başlıyor. 2-3 <gülüyor> <gülüyor> aya bu iş tamam. E, onun da tabii süresi bir yıla yakın devam etti. E, çok değil çok karıştı mı Merin? Yok karışmadı Karışmadım. Vallahi Çok rahat geçti Süper. çalışmamız. E, zaten dediğim gibi yazıların çoğu hazırdı. Onları birazcık değiştirdim. Birazını direkt aldım. Zaten yazdığım, hani röportaj yaptığım kişilerin podcastlerinden bir kısmını döktüm. Yani hani aslında sıfırdan oturup bir kitap yazmadım. Hmm. Zaten o üç senenin bir şeyiydi artık. Yani Özetli oldu. oldu. Derlemesi, oldu. Aynen derlemesi oldu. Tek tek bütün o sohbetleri dinledim, tarifleri dinledim, yazdım. Böyle bir derleme çalışma gibi oldu gerçekten. Ati... Ee, biz bir kitap yapmaya kalksak laflayacağız diye fasükl fasükl çıkması lazım. Biz dergi çıkartabiliriz. Aynen. Dergi çıkart. Her <gülüyor> sene, her sene. Yıllarca. Yıllarca var <gülüyor> ne güzel olur. Yani yine basılının teması başka yani. Hani Kesin ona ben, katılıyorum. Ben öyle evet. Yani sen değilsin de biz o jenerasyondanız <gülüyor> tabi. Ben de bence o jenerasyonum. <gülüyor> Kafaca belki. Yani, yani o evet o basılının e, kıymeti farklı. E, basılının kıymeti, kıymeti farklı. Peki şimdi kitap çıktıktan sonra böyle bir işte basıldı ilk kopya sana geldi. Ne hissettin? Ya, o çok komik hmm. bence. <gülüyor> ee, ben tabii bayağı karnım burnumda yani. Artık böyle doğurdum doğuracağım. Ee, benim yayın evi dedi ki 90 tane sana kitap yolluyoruz. Hmm. Hani çıktı kitap. Daha hani kitap sende. Ee, imzalı Hani bu PR çalışması olarak hmm. göndereceğiz. Perşembe akşamı bana geldi. Ben cumartesi günü doğuracağım. Perşembe başladım imzalamaya işte herkese bir şeyler yazıyorum ama kafam hiç yerinde değil böyle. Çünkü hani karnımda bir oynaşmalar evet, başladı. Son, son saatler, yani, son günler. <gülüyor> İki günüm kalmış diye evet. düşünüyorum. E, ardından dedim hani bir kısmını da yarın yaparım. E, dediler bana kardeşim bizdeydi. <gülüyor> Hayır sakın bence şimdi yap böyle yani böyle bırakma. derken bırakma. Benim akşam böyle e, kasılmalarım yani son... başladı ve sabah e, hastaneye İyi gittim. Için. Ee, hani o yüzden kitap bana geldiğinde ben aslında böyle şey gibi hissettim, ne yalanım olsun, böyle çok uzun süre bir ödeve çalışırsınız, bir sınav, bir test çalışırsınız ve verirsiniz, oturursunuz ya. <gülüyor> hani böyle bana geldi, aa kitap gelmiş, gelmiş diyorum, <gülüyor> bakıyorum. Yani yüz kere bakmışım artık böyle gözümden bir şey şey olmasın, kaçmasın, kaçmasın diye. diye. E, somut görünce kafam tabi başka bir evet, yerde bir doğru, taraftan. Doğru. E, ben de çift çan mutluluk, mutluluk. <gülüyor> çantamı attım dedim hani do doktoruma veririm ilk kopyasını. <gülüyor> <gülüyor> Hastaneye gittim. E, zaten o gün ben doğurdum Mundi e, kitabı paylaştı i̇şte, aynı gün yani gerçekten böyle şey ertesi gün uyandığımda bir duyuru yapmam gerekiyordu. Yani. Ya evet işte o yüzden bir şeylerin zamanı olduğuna çok, doğru, çok evet. inanıyorum çok hani doğru. kadersel bir dersiniz artık hani onu doğru, bilmiyorum doğru. ama artık evet, ne dersiniz? Yani. Değil, Köklere dönüş. Evet. Nereden alacaklar bunları gençler? kitapları mı? Evet. Gençler internetten alsın İnternet diye. Güzel. İnternetten tabi. Evet. Ee, ama yayın, yani farklı kitap evlerinde de var. Var. var. Sattıyorum. Mesela Remzi'ye gitsek. Var bu var. var. var. Diyanar'da, Remzi'de. Penguin'de. Diyan Diyan Diyan Diyan Diyan Diyan ben çünkü bazen almasam da oralarda böyle o kitaplara dolaşıyorum evet, ve keyif. okuyorum. Lafları da. karıştırmak Lafları güzel. Karıştırmak. Mutlaka sorun o zaman. Var mı Sorumlu. diye. <gülüyor> Peki. Müzik arasına gidelim. Gidelim. gidelim. Bir ee, Japon sanatçıdan gelecek. Ama New York'ta yaşayan bir Japon sanatçı. Bravo Ahmet ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Japon yaylı çalgısı Shamisen çalıyormuş bu adam. Evet. 2020 albümü. Bak Doğru. nasıl çalışıyorum bak. Şahane valla şahane. Emin geliyor. Ne evet. gelsin Atilla? Anniversary diyeceğiz. Sonra birlikteyiz is glad what a dream of you in a place where i feel your heart beat that is my hope but you have to leave too soon it's your job it is our fate Being a part, so I always go to the place for you in my heart. In my heart. Song. It's enough to call out your name I am dreaming of you I'm with you Beyond the space and time That is my wish But you have to leave you're told it is of a faint being Cazinicileri Islandık farklı sularda yüzerken Aynen öyle evet Güzel yeme içme dedik Yeme içme dedik Farklı kültürler dedik Diyan dedi ki kitabı aldığımda Çocuğu da kucağıma aldım dedi Ayağa kalktı fotoğraf çektirmeye gittik Sanki çocuğu dışarıdan aldılar <gülüyor> Hiç çocuk doğurmuş bir halin yok Bu kadar yeme içmeden bahsediyorsun Yemiş bir halin yok Herhalde başkalarını yediriyor. Yok. Bu bir keyiftir biliyor musunuz? Başkalarına yemek yedirmek ve başkalarına tarif vermek de. Peki bu etnik ve geleneksel mutfak lezzetleri diyelim. Nerelerde dolaşıyorsun? da alakalı başkalarına böyle bir şeyler vermek, keyif vermek, yedirmek, başkalarına adreslemek nasıl bir duygu? Ee, yani şöyle... Burada ilk defa bu e, projeyi yaparken diyeyim sosyoloji okuduğumu hatırladım hmm. ve böyle antropoloji derslerim işte sosyoloji derslerim kafamda sonunda 10 senenin sonunda biraz belirmeye başladı. E, çünkü böyle şey oluyor aslında şimdi benim çalıştığım e, bu konu daha çok yaşı büyük insanlarla tabii yani anneannem dediğim 90 üstü işte genelde beraber video çektiğim kişiler <gülüyor> hele pandemiden önce e, ve pandemiden sonra da bir süre e, şey daha çok böyle 80 85, evet. 90 işte yani hani daha yaşlı yaşlı diyeyim hani yaşı büyük insan var e, o yüzden şeyi kontrol etmesi çok kolay değil yani e, bu çalışmalarda ama ben hem onlarla ya iki jenerasyon arası köprü kurduğumu hissettiğim bir proje oluyor. hem de mutfaklarına girmek, işte tarif defterlerini karıştırmak, o böyle işte Ayşe'nin bilmem ne keki, işte portakallı keki, işte o tariflere referans vermeler, buzdolabındaki magnetler Hı. işte ...tarif defterinden çıkan... işte ...düğün davetiyelerinden tutun... ...böyle baya bir yolculuk var yani... ...aslında bir tarif deyip geçemiyoruz... Ee, ...yani tarif malzemelerden... ...bence oluşmadığını ben tekrar tekrar... ...görmüş oldum... Tabii. Ee, ...yani bir kere şöyle... hani ...bir seferat kültürü... E, ...çok kapalı kalmış bir kültür aslında... Hmm. ...hatta ben ilk bu projeye... ...bu videoları çekerken bana direkt... ...aileden uyarı geldi... ...Lian ne yapıyorsun... ...işte ne gerek var... ...işte bir, hmm. kötü bir, biri bir şey söyleyecek... E, bu sefer canın sıkılacak. Hıcık. Sence buna değer mi? Gerek var mı? E, ben de normalde böyle çok şey bir insan değilimdir yani. Ben yeme içme, keyif hani böyle bayramları çok severim ama bu bir hani geleneksel kısmını severim. Evet. Aile buluşması işte aynı yemekler. Aynı sofralar. Aynı sofralar. E, tamamen aslında içselleştirdiğimiz bu sofralar yani yan komşunun dünyadan haberi yok ama bizde böyle evet. ne işte yemekler yeniyor. ...kimsenin işte pırasa kaftesinden haberi yok orada... ...ya da işte kazdan <gülüyor> haberi yok. Ben, ee... de, ben de seferat mutfağından birkaç yemek biliyorum. <gülüyor> Atilla muazzam yemek yapan... Hangileri mesela Ah, Bir tane bamya biliyorum fırında yapılan bamya. Oo. Seferat mutfağından. Bunda benim İzmirli dostlarım var. Buradan onlara da selam söyleyelim. Lina Eskenazi... Ee, ...Ester Antebi... ...onların yazdığı bir seferat mutfağı Doğru. kitabı var oradan bazı yemekleri var ki müthiş. Muhteşem. Tabii, tabii Onları yiyince evet, evet. gözün dönüyor ve ya, öğrenmek istiyorsunuz. İşte. Aynen öyle. Ya zaten... Senin yolunu İzmir'e düşüreceksin. Bence de. Evet, Yok evet. ben buradan bir sözüm ikinci, olsun. İkinci şey <gülüyor> geliyor. Evet, İzmir'e geliyor. ya, yani. Onu çok istiyorum zaten. Çünkü dipsiz kuyu gerçekten. Evet, doğru. doğru. Ee, yani bir tabaktan fazlası olduğunu çalışmaya başladıktan sonra anladım. Ee, ve bu kültürlerin özellikle hani ben de parantez içinde azınlık kültürü dediğimiz hani bir şekilde o sofralar çok kapalı kapılar ardında olduğunu fark ettim. Hani orada bilmiyorum. Bana nedense bir ee, üzerimde bunu bir görev gibi, neden bilmiyorum üstlendiğimi ama e, açmaya başladım işte. Sonra farklı işte İstanbul durumlar İstanbullu diyorum çünkü yemekler hani coğrafyaya göre çok değişiyor. İşte Diyarbakır Ermeni Mutfağı, işte İstanbul Ermeni Mutfağı. E, karşıma hani kim çıkarsa zaten biri diyor ki aa bak böyle biri var işte Van Arami Mutfağı çok eskidir diyor. İşte git onunla görüş. Hani aslında insanlar artık projeyi öğrendikçe beni yönlendirmeye de başladı. E, hal böyle olunca herkes ilk böyle çekimsel yaklaşıp sonra e, kalbini, tariflerini Ay her şeyini açtı. Ay ne güzel. E, güzel böyle duygusal ve e, aynı zamanda da in Instagram üzerinden olduğu için bir o kadar da böyle basit bir o tarafı yol var bu tarafı. işin yani. Şimdi, Şimdi o azınlık mutfağı dedi. Yani aslında onlar azınlıkta değil. Şu anda azınlıkta olan hepimiziz. O da doğru. O yani, yüzden parantez içinde. Evet, parantezi öyle. ben açarak şimdi. Evet, Biz de kültür olan her şey hazırlıkta evet. maalesef. Evet. Eğer e, gerçekten bilime inanıyorsan ve kültürü inanıyorsan ve bunların peşinde koşuyorsan zaten azınlıktasın. Doğru. doğru. Peki şimdi ben kitapla ilgili yani daha doğrusu kitapla değil de bu anlattıkların hakkında bir şey sormak istiyorum. Bu etnik ve geleneksel mutfağa ne kadar alt nesillere aktarabiliyoruz veya aktarabileceğiz? Çünkü dedin ki başta işte bir takım reçeteleri işte 80 üstü insanlardan almak durumunda kalıyoruz. Şimdi Allah tabii hepsine uzun ömür versin ama onları yitirdikten sonra bu reçetelerde onlarla beraber yok olması çok büyük bir kayıp. İşte Yani kesinlikle... işte bu senin hani mesela bu yaptığın eser... Kitap hakikaten bunda bir ışık tutabilecek ve hani diğer gençlere de bir bakış açısı sağlayabilecek bir eser ama her şey de böyle değil maalesef. Ya orası öyle ama... E... Ben şeyi düşünüyorum hep hani sosyal medya hep diyorlar ya böyle e, çok kötü hani işte bir şekilde bir girdap gibi bir lanse edilen bir tarafı var ama iyi kullanıldığında da bence çok çok önemli bir mecra yani. E, ben iyi kullandığımı düşünüyorum o açıdan çünkü bu gelecek nesil gerçi hani TikTok'ta şu an daha çok hani benim hala Instagram'da kaldı ama e, ne olursa olsun bir şekilde dijital iletişimde olmak onlarla ya da hani bir şekilde arattırdıkları zaman internette o tarife bulabiliyor olmak önemli. O yüzden bizim hep şey var yani ben konuştuğum herkese çok basit kendi torununuzun yapabileceği bir tarife olsun diyorum ki izleyen kişi korkmasın ve onu evinde denesin. denesin. Gerçekten de geri dönüşleri çok güzel oluyor bana. Yani şu ana kadar bir tane kötü yorum almadım. Yani kaç senedir, 3 senedir bu Hı. projeyi yapıyorum. Aksine ee, bir şekilde mutfakları tanıtmış oluyorum ve sanki böyle o insanlar bu ülkede yaşamıyormuşçasına olan o bakış açısı e, bir anda değişmeye bu tarafta yani belki çok küçük bir pencere ama, ama çok hissediyorum pencere yani o, evet, ben evet, evet. E, bunu açıkçası şöyle söyleyeyim. bir şey aklıma geldi şimdi sen anlatırken bunu bir de bu yemeklerin tarifin haricinde yapılıp uygulanması ve yenmesi tarafı var evet. e şimdi bir sürü e, iyi şefler var İstanbul'da ve senin de kontağın vardır. Hı hı. Hepsini tanıyorsundur. Ben de bir kısmını Atilla vasıtasıyla, bir kısmını kendi olanaklarımla tanıyorum. Bunların hepsinin mutfağına en azından birer tane sokmakta bunlara fayda var mı acaba? E, yani kendi yaptıkları standartların haricinde evet, evet. bu da bu da etnik ve geleneksel yöntemlerle alınmış, tarif üzerine yapılmış bir yemektir diye menünün altında tek bir şey mesela. Böyle olsa bu sefer bütün o restoranlara da insanların farklı farklı yerlere de gidip bunu tatma ve oranın yemeklerini yeme şansı da olur ve dolayısıyla sadece e, kağıt üzerinde yahut da e, internet ortamında kalmayıp bir de bunun bu lezzeti evet, deneyimlemek de çok güzel söyledin evet. Deneyimlemek çok iyi olur. Bu nasıl bir Geldi bu şu anda aklıma gelen fikir. Bence çok güzel olur. Orada bizim bir e, tamar bal var, hatta tamalik diye o da e, İstanbul'u, Ermeni mutfağını çok böyle e, elinde sıkı sıkı Hiç tutan sen... bir arkadaşımız. Ee, onunla biz bunu bayağı konuşuyoruz hani Hı. ne yapılabilir diye mesela şöyle bir durum var mesela Topik konusu Hı. işte o da Takuya Tomasya'nın tarifini devam ettiren yani böyle Forza Takuya Hanım <gülüyor> <gülüyor> taifasından ya buradan bizi dinliyorsa daha sevgilerimi Hı. yolluyorum kendisine ee, bir bakış açısı var ama bazı restoranlarda mesela Topik işte bambaşka lanse ediyor işte ne bileyim e, mürekkep balıklı işte bir şey yani aslında orada bir dokunuş her zaman olması gerekiyor belki de günümüzü devam ettirmek evet. adına ama bir yerde özü bozduğumuz zaman da ama... e, o kayboluyor gerçekten işte orada çok ince bir çizgi var ya hani topi o topik olmasın adı başka bir şey Aynen. olsun ve doğru. E, ...bilmem kimin topiği kendine olsun, göre olsun. Olur. Ama onu devam ettiriyorsa da... ...şahsi fikrim gelenekseli bozmayı... de çok fazla... ...çok da müdahale etmemek. Benim de zaten Hayır, söylediğim O çok oldu. iyi o altında böyle tek bir satır... ...buradaki çok bu bence. yemek... ...geleneksel pişirme ve yapma koşullarıyla yapılmıştır diye böyle... ...her restoranda mesela bir tane bir şey. Evet, çok iyi Gerektiği gibi. Ondan var. sonra üstü topiyi isterse mürekkep balıklı yapsın. Evet. İsterse kurbağalı yapsın. Doğru <gülüyor> doğru. Yani e, bence iyi bir fikir. Buradan dinleyen şefler varsa, varsa evet, bizimle iletişime de geçebilir. Geçebilirler. <gülüyor> yani. Ama yanlış anlamasınlar. Kızıldırlı şefi demiyoruz. <gülüyor> Peki. Bizim şeflerimizden şefleri, bahsediyoruz. Evet, evet. Evet bir parçaya gidiyoruz. Hadouk trio'dan haduk, geliyor. Fransız üçlüden. Taçın isminde senden alalım. <gülüyor> İlla. <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Bu haduk nereden geliyor diye merak ettim, okudum. Haduk ismi e, Kuzey Afrika kökenli 3 telli bir bas. İsmi Hajur. Bununla birlikte Ermeni asıllı bir çalgı nefesli duduk. Yani bizim Fransızca bildiğimiz düdük. Bu ikisini karıştırmışlar. Hajurla duduğu haduk yapmışlar. Haduk turuyor, ismi oradan geliyormuş. Süper hikaye. Nedir diye merak ettim. Şu an benim de başıma bundan sonra güzel şeyler <gülüyor> gelecek meraktan. <gülüyor> Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş bir konu hakkında konuşuyorduk. Etnik ve geleneksel mutfak kültürlerinin yaşaması, yaşatılması hakkında Liyan bize güzel fikirler verdi. Ahmet'ten de güzel bir fikir çıktı bu arada şeflere. Şimdi... Ettik ve geleneksel mutfak deyince özellikle İstanbul özelinde konuşurken hani adalardan bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum. Senin de <gülüyor> adayla bir ciddi şeyim var, mesaim var. Birazcık istersen Burgaz adadan ve hatta adaların genelinden bahsedelim. Senin için ne ifade ediyor adalar? O adaya ben girersem <gülüyor> bir saat daha uzar Ada benim için tabii ben... Doğduğumdan beri Adalıyım yani Burgaz Adalıyım, Anne, babaannem işte halam, babam yani hep doğma büyüme Burgazlı hepsi. O yüzden biz böyle bayağı Burgazlıyızdır diyeyim hani böyle e, üç, üç ay okul kapanır, adaya gidilir, <gülüyor> üç ay sonra geri gelinir gibi bir durumda büyüdüm. E, tabii öyle olunca hani ada benim hani bir vazgeçim artık, bir evet, parçam aynen. yani hani. E, o yüzden tabii adadaki kültürde, ada de her zaman şey vapur olsun. Ee, tabii artık pek bir vapur şeyi kalmadı ama evet, maalesef, zamanında ama, hani evet. çok eğlenceli seferler tabii ki, olurdu. Tabii ki. Ee, hem o olur hem de tabii adada yaşayan farklı kültürlerde olmasından dolayı ada benim için yani ayrı bir konu diyebilirim. Burgaz adama en az bozulanlardan bir tanesi galiba. Da inşallah öyle kalır evet, yani. Evet. Herhalde evet. en yeşil adalardan evet, biri de evet. Burgaz. Yani yangın, bir yani yangın çıktı tabi maalesef. Evet. Ee, o, o evet. Burgaz bence de çok korundu. Mesela Büyük Adaya da biz çok giderdik. Hı hı. Şu an mesela yazın ben Büyük Adaya gitmeye çok moralim yok. Yok. Yani. Yani evet. Farklı bir yer oldu evet. bile. Doğru. Doğru. Bütün büyük adalı arkadaşlarım Burgaz'a taşındı gibi böyle bir kaymalar var ama var var evet ya, besliyor değil mi adı insanı Çok. yani İstanbul'dan Peki. sanki başka bir dünyaya gitmiş gibi hissediyorsun yani hangi adaya gidersen gitsin kesinlikle ya yani o vapura binildiği an ki ben böyle işten çıkardım Cuma akşamı. ...vapurdan buradan indiğim oh, ne büyük saniye. Ne bilecektir değil mi? Hani bit bitiyor Biz yani tabii, hani susuyorsun evet. O şahane hiç bir. Tatile his. gitmeye gerek, gerek yok yani. Gerek doğru. Doğru. Evet. Adıda hala denize giriliyor mu? Tabii. Yani ben tabii. girerim hiç sorgulama. Evet. Adalar hiç evet. sevmez mi soruyu yani? Ay. Adalar. <gülüyor> <gülüyor> <Marmara Denizi gülüyor> ne demek istiyorsun ya. falan der mi? Hayır, şunun <gülüyor> için sordum ben adada hala denize giriliyor mu diye. Çünkü <gülüyor> adaların birçoğu artık kenarlarda betonlaşma kıyılarda betonlaşma o kadar çok fazla oldu ki insanların denizle buluşma noktaları azaldı. Ee, Ama herhalde Burgaz için Burgaz değil. Burgaz de öyle değil Bur ya. Güzel. Burgaz yani, aynı. Şey en değişiklik yani. faytonların kalkması Mısırlı. oldu bize. Ee, evet. Yani onun dışında Burgaz aynı. Hala. Zaten bizde sistem öyle. Bir şey yönetemiyorsan kaldır. <gülüyor> Yani evet. evet. Ya diğer tarafında fayton var. Atların bakımı da ona göre yapılsın. İnsanların ah, şeyle ilişkileri adedi de ona göre. Adet ona göre yani. olsun evet. falan. Ama işte bunu idare edemiyorsan kaldır. Yasakla. Çok, Çok güzel tabii. Yasak. Hemen yani yasaklar. Şey. Gelsin. Ya evet, evet adanın kokusu değişti yani. Ayet e Doğru o, tabii o da bir. Hani kendine has bir şey. E, has bir kokusu vardı atların ama şey Bilmiyorum. Benim bu arada tezim atlar üzerine yani. Ve ha. bir kısmı da faytonlar. Evet Aa, çok, çok iyi. E, ilginç bir konu yapmıştım Enteresan. o zaman. E, ya oradaki tabii fayton ve adı yani fayton e, ve işte ay, konuşamadım. At Atla, ve faytoncu ilişkisi işkisi. çok farklıydı ama hmm. hani bu bir genelleme yapılınca zaten olmadı yani. Olmadı, bir şekilde evet, olmadı. Doğru, Peki doğru. Aa, bununla ilgili herhangi bir belgeye ihtiyacım varsa fotoğraf olarak ben gittim adalardan faytonlar kalkmadan evvel e, at ve fayton ve de sahipleriyle ilgili bir sürü fotoğrafım Aa. var çektiğim e, enteresan yani, hikayelerim belki. var orada çektiğim fotoğraf olarak A, eğer yardımcı olacaksa aktarırım onlardan Tezi ben aynı kitap gibi yazdım <gülüyor> bunu. Yaz yaz yaz. Fransızca Bizi. bir de. Evet. Kurtulana kadar canım çıkmıştı. Yani buradan 10 seneden fazla, fazla oldu. Geçmiş olsun ee, değil Tezi bir daha görmedim bile yani. O hmm. kadar zor bir tezdi benim için. Güzel. Aslında evet. Aa, kaybolan yemekler gibi kaybolan geleneklerine evet. de böyle bir kitap yapılabilir. Adadaki ve faytonlar ve fayton insan ilişkileri. Kesinlikle, röportajlarla, evet, fotoğraflarla, evet. eski evet. tarihi fotoğraflarla. Evet. Çünkü o gemiden inince o faytonlara gitmenin de bir ritüeli Tabii, var. Tabii aynen aynen. Onu aynı. anlatsana. <gülüyor> Şimdi kimi bulacağım ben. Herkes dağıldı. <gülüyor> Enteresan valla. Evet. Bu yani. tez Fransızca. Fransızca yazmıştım. Hatta e, vazgeçmiştim yazın. ilk bu konuya geldiğimde işte arkadaşım at biniyordu. Bir o e, hani ikisi çok farklı ya at ve insan ilişkisi evet. olarak. Bir de fayton diye düşünmüştüm. Ee, sonra dedim ben bunu yapamayacağım. Çünkü hocam bana süvarileri de eklemişti. Hmm. Ankara'ya yolladı beni böyle. Dedim ben bana fazla yani ben işte dijital, sosyal medya falan yapayım. Ankara'da, yani o zaman, Ankara'da at gözlüğü var. Orada e, süvari biriyle <gülüyor> görüşmüştüm böyle. Ee, bana demişti ki dereye geçerken at değiştirilmez demişti ve benim o tez üstümde öyle kaldı. Eee Neyse öyle de yaptım. Sınıfı geçtim. Fransızca tezden sonra o zaman... ...bir parça arası vereceksek... ...Fransızca verelim. Evet denk geldi. C'est tu voir ma mère diyelim. Kanadalı şarkıcıdan gelecek... ...Emily Claire Barlow diyeceğiz. Bu 2019 film müziği. Evet bu da yakın kayıtlardan. Klasik Fransız parçasıdır Doğru. Doğru, hep birlikte dinliyoruz. C'est tu voir ma diyor... Biz de burada gördük annemizi. <Gülüyor> to my Penso. Bizi misafir ettin. Kahveleri içtik. Yüzümüz güldü. güldü. Güzel hikayeler Güzel dinledik. Güzel hikayeler dinledik. Peki. Bizim programın sonunda da şöyle yapıyoruz. Konuklardan zorla gençlere bir şey söyle. Şimdi sana gençlere bir şey söyleyeceğim. Sen gençlere bir şey söyleme. Sen yaşıtlarına ben bir şey söyle. <gülüyor> Aynen öyle. Ben ne söyleyeyim valla? Benim düşüncem yani benim hani hissettiğim ve düşündüğüm hep şu e, bu doğru zaman meselesi var ya bir de evet. hani bir şeye kafayı takmak bir taraftan hani e, ve bir işe yaramak mı diyeyim biraz karışık aslında e, hiç her neyse o yani o kişiyi mutlu eden ve bunu işe çevirebileceği bir şeyse tabii o bambaşka bir konu. Hiç vazgeçmeden devam etmek aslında çünkü ben çok düş, yani hele o dedim ya başta iyi okullar iyi işte altın bilezik ve sonra bir anda aslında bu Kız Depaç benim için işsizlik gibi bir şeydi. Çünkü bu köklere Dönüş projesi çok soyut bir projeydi kitap olana kadar yani geçen seneye kadar benim için Lian ne iş yapıyor dediklerinde Ay içerik üretiyor. İşte Instagram'da böyle babam annem bana sorardı, biz ne cevap verelim? Hani sen ne iş yapıyorsun gibi <gülüyor> ki benim ayrıca çalıştığım böyle farklı markalarda var ama düşündüğünüz zaman ben Tabii. sadece fotoğraf koyup tarif paylaşan bir insanım. Yani ne olursa olsun bence ucunda bir ışık görüyorsa devam etmek ve hiç vazgeçmemek kesinlikle söyleyebileceğim en büyük tavsiye. Çok, çok düşüp kalkıyor insan ama başka türlü de bence güzel bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor ortaya çok doğru evet. evet. Çok doğru. Ya şimdi aklıma geldi. Sevgili Alparslan Baloğlu'nu. Aynı, şey, <gülüyor> Aynı şey şimdi benim şey aklıma içinde. geldi. Evet o resim <gülüyor> hikayesi Ressam ve e, anneannesi onun ressam olmasını söyleyemiyor bir türlü. Ve üzülüyor bunun için hep arkadaş toplandı. Annesi de diyor ki Alparslan bak anneannem bu konuda üzülüyor. ...buna bir şey söyle... ...o da gidiyor diyor ki... ...ben diyor resim mühendisiyim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve ondan sonra... sonra ...mühendis olduğu için... ...oğlum nedir torunu... ...kadıncağız bir anda... <gülüyor> rahat <diyor>. Kabarıya <gülüyor> gol şeyler Benim o Şu torun ben... diyor... ...resim mühendisi diyor. İşte. Buradan sevgili <gülüyor> Alpastan Baloğlu'na da selam söyleyelim. Valla işte... ...dediğim çok doğru... ...gençler... ...bir şeyin peşinde koşsunlar. Sevdikleri evet. şeyin peşinde Koşsunlar, koşsunlar evet... Ee, ben de tabi çok katılıyorum ve senin söylediğin gibi hani bu işler düşe kalka oluyor, Hiç yılmadan bıkmadan evet. bir neticeye odaklanıp veya bir fikre odaklanıp o da yol almak aslında neticeye varmasan bile o yol bile keyifli aslında. Kesinlikle bir de şunu da eklemek istiyorum biraz uzatmış gibi olacak ama Zorba, e, burada keyif bazı kişilerin <gülüyor> aklında şu da belirdiğini düşünüyorum ama o zaman nasıl kazanç nasıl olacak hani Belki hani vardır ve istediği kadar bekler diye de düşünebilir insan. Ben aynı anda beş iş falan yaptım. Ufak ufak ufak ufak hani nereden ne olursa yanda bunu yaptım. Bu sonunda üç sene sonra işe döndüm. Döndü. Yani o yüzden hani hep B planıyla ilerlemek. Ben oğlak Burcu bir insan böyle. <gülüyor> Çalışkan. E, aynen yani toprak böyle net bilmeliyim gibi. Hani tabii ki de havaya hani vazgeçmeden gitmekte maalesef şu an karın doyurmuyor ya, maalesef. O, tabii. Ama tabii her şey planlı olması lazım genç doğru, çok çalışırken doğru. iki iş de yapar üç iş de yapar yani doğru, diye düşünüyorum biz öyle okuduk zaten ya hem çalıştık hem okuduk fakat şuna inanıyorum eğer bir işi iyi yapıyorsan para sona seni buluyor geliyor senin parayı bulmana gerekiyor Bekliyorum. Evet doğru. Doğru doğru. doğru, doğru. Sırf para evet. odaklı işe girince o da birazcık e, ayağı kırıklığı uğratabiliyor ama. Biraz geç olsa bile ben hala bekliyorum Atilla. Yok <gülüyor> yok yo, sana gelecek ondan eminiz de bakalım ne zaman. <gülüyor> evet gençler <gülüyor> görüyorsunuz enseyi karartmak yok. Aynen. Aa 15 Her gün şey sonra. Her şey güzel olacak. 15 gün Ya 15 sonra, gün sonra ya bir sonraki bak, sefere. Erya'da geç bana gelecek. geç tabii aynen. <gülüyor> evet. Yani isteseniz de istemesiniz de dört mevsimi de yaşıyorsunuz. Bir mevsim belki biraz uzun sürebilir. Ama İstanbul gibi. Her mevsim var <gülüyor> hayatımızda. Doğru. Leon Penso, güler yüzüne. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Çok çok ederiz. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, bizi ağırladın. Bu güzel yerde e, konuk oldun programımıza. Aya ayağına sağlık. Bizim ayağımıza <gülüyor> sağlık, senin ağzına sağlık diyelim. İyi ki varsın. <gülüyor> İyi ki varsın. Peki, Volkan... Topakoğlu'ndan bir parça geliyor. Evet e, basçı Volkan Topakoğlu'ndan. E, 2015'te yapmıştı. Evet ilk albümü bu Volkan Topakoğlu'nun yollarda diyeceğiz ve biz de yollara düşeceğiz. Eylül Biçer var gitar'da. Barış Ertürk var saksafonda. Yollar yollar. Yollar. Bu iş bizi zorlar. <gülüyor> Herkese iyi geceler. İyi geceler, iyi, iyi geceler. haftalar. Evet. Haftaya görüşmek üzere. sev ben atilla ağının ne yapacağız joy jazz'da laflayacağız